böyle kavrayabilmek için onun zıttını kavramamız lazım. Çünkü her şey zıttıyla kavramız Dolayısıyla asıl nedir derken ne asıl değildir bunu da sormak lazım. Öyle Şimdi ben sana mesela uzunu anlatacağım. Sen diyorsun ki uzun ne demektir? Ben sana kısayı anlattığımda kısa olmayan şey, Uzundur anlamında çıkar. Şimdi asıl neydir ne değildir? Asıl dinin aslı tabiri aslında buna tabiri yapan kişilerden kişilere göre değişiyor. Evvela asıl dediğimiz şey bir kere köktür. Yani bir ağacı düşün. Ağacın aslı köküdür. Mesela Allahu Teala ayetinde zaten söylüyor. Allah size bir kelimeyi diyor örnek veriyor. Asluha sabit ve fer'uha fissemâ. Asluha Kökü sabit, sabitlenmiş. Ve fer'uha, fer'i de dağılmış. Asıl ve fer' birbirinin hemen zıttı gibi gözüküp aslında birbirini parçalayan şey. Asıl dediğim şey sabit olan şeydir. Peki ağacın sabit olan yeri neresidir? Kökü. Köküdür. Kökü. Dolayısıyla bir ağacın ağaç olarak kalabilmesi için de olmazsa olmaz olan şey köküdür sabit olan kökü sallanırsa dalları, bunlar nedir? Bunlar ferahidir, furuğudur. Furu küçün, yani küçülmez. Furu basite alınmaz. Furu deyince basite indirgenmez. Mesela bir kimse kalkar da efendim, mesela Türkiye'de olan olaylardan bir tanesi eğer derse ki başörtüsü furudandır ki biliyorsunuz o şekilde söylemişti. Şimdi furu dediğin şey ne? Din de Dinin aslı demiş olduğumuz husus bizim temel itibariyle dinde sabit olan, değişmeyen, değiştirilemeyen, üzerinde şüphe olmayan ve yokluğu kişinin doğrudan imanını zedeleyen şeye biz olması gereken şey deriz. Buna zaten akide denir. Akit, itikat, asıl bunlar aynı şeydir. Şimdi bunun tabirini yapanlar neye göre yapıyorlar? Birilere dinin aslı derken Allah'ın sıfatlarından asıl olanla olmayanı gündeme getirirler. Derler ki Allah'ın şu vasfı bilinmemesi mümkün değil, bu asıldır. Fakat şu sıfatı bilinmemiş olabilir. Mesela bunu, bu yoruma giderler. Ama Allah en iyisini bilir, doğru olan şudur. Dinin aslı denilmiş şey akidedir itikattır. Peki itikadın tabiri, tabiri şey, tarifi nedir? İtikadın tarifi bir kimsenin iman etmiş olabilmesi ve mümin kalabilmesi için mutlaka bilmesi gereken şeylere akide ilmi denir. Yani mümin olabilmesi için mutlaka bilmesi, itikad edilmesi gereken şeylere akide ilmi denir. Bu ilmi inceleyen Dala da işte akide ilmi denilmiş. Çünkü akıt bağlanmak demektir. Yani zincir atmak. O yüzden Araplar bir hayvanı kaza bağladıkları da o zincire bağlanıyor ona ma'kat derler. Çünkü bağlanır oraya o. Dolayısıyla bir kimsenin İslam'a bağlanıp da bağının kopmaması anlamından sağlam bir bağ anlamında akıt kelimesi vardır. Akit de oradan gelir zaten Türkçe'ye. Akit dediğimiz şey biz seninle bir anlaşma yapmışsak artık bu seni ne yapar? Bağlar. Akit demişsen bağlar. Sen bu akitinden ne yapamazsın? Dönemezsin. Akittir. Şu anda benim seninle bir akdin var mı? Yok. Ama anlaştık. Ne yapıyorsun kardeşim? Senin atıyorum evinin pencerelerini satıyor musun? Ben de satın alıyorum. Mecliste şahidimiz şu parayı vereceğim sen de bana vereceksin. Ne yaptık? Akit yaptık. Artık bu beni ne yapar? Bağır. Ben bundan kopmak durumunda değilim. Dolayısıyla bir kimsenin mümin olarak iman etmiş olanlardan olması için bağını sağlam kurmuş olması gereken hususlar vardır. Bu hususların eksikliği kişinin küfrü demektir. O yüzden bir kimse namazını nasıl kılacağını bilmez de yalnız bir şekilde Uzakta her ne sebep doğrusu olsun, namazını yanlış kılarsa imam safından çıkar mı? Çıkmaz. Dolayısıyla bu akide ilminden değildir. Akide ilminden değil. Namazın nasıl kılınacağını öğrenmek akide ilminden değildir. Ya da efendim, diğer fıkhi olan hususları, zekatın ne kadar vereceğini düşün. Misal kabir bunlar bizim imanımız nedir? Kabir azabı akide ilminden midir? Değil midir? Kabir azabı akide ilminden midir? Değil midir? Yani kişinin mutlaka inanması gereken bir husus mudur? Değil midir? Bir, bir çok soru var. Melekler kanatlı mıdır? Değil midir? Akide ilminden midir? Şimdi bu ilim dallarına dikkat ettiğinde senin inanmış olmandan ziyade önce şu mesele bir kere ortaya çıkar. Din bunu sabit olarak ortaya koymuş mu, koymamış mı? Senden bunu istemiş mi, istememiş mi? Bunu bileceksin, bu bir. Çünkü sensin gidip akd yapacak olan, Allah'ın akdine girecek olan sensin. Bunu sen belirleyemezsin. Dolayısıyla biz ne demişiz? Demişiz ki, Allah Azze ve Celle'nin bize indirmiş olduğu vahiyinde mutlaka bilinmesi gereken ve bir Müslümanın kendisine uzak olamayacağı hususlar, akide ilmini ilgilendirir. Çünkü bunlardaki eksiklik ne yapar? Kişinin iman safından çıkmasını gerçekleştirir. Buraya kadar anladık. Şimdi geldik. O zaman şunu soruyoruz. Bir Müslümanın içine düştüğü zaman kendisini kafir yapacak olan hususlar akide ilmindendir. Kendisini hatalı kılacak, sapık kılacak, efendim tabiri caizse bidat ehli kılacak. Yani İtikadi bidat değil de ameli bidat. Kılacak olan hususlar akide ilminden değildir. Önce inanılan şeyin sabit olmasına bakılır. Kabir azabı. itikadi midir, değil midir? İtikadi değildir. Yani her ne kadar bazı akide kitaplarımızda biz kabir azabına iman ederiz demişse de alimler akide ilminden gördüklerinden değil. <gülüyor> Sadece Ehl-i Sünnet'in dışındakileri uyarmak için oraya almışlardır. Şimdi biz bakıyoruz. Din kabir azabı hususunda ne bildirmiş? Ne bildirmiş? Bakıyoruz Kur'an'da birkaç tane ayet var. Bizim açımızdan sabit. Fakat bu ayetler yoruma açık mı? Açık. Mesela Allah-u Teala diyor ki işte e, Firavun'u ateşe sunun. Kıyamet günü de onda ne yapın? Şiddetli azabat, sabah akşam ateşe sunun diyor. Sabah akşam kavramı, dünya kavramıdır. Dolayısıyla hem de kıyametten sonra da şiddetli azabatın dediyse, demek ki kıyametten sonrası var. Öncesi sabah akşam var, İşte kabir azabı, sabit Kuran'da, bizde bu. Ama başka bir alem bunu ne yapmıyor? Hayır, cehennemdeki bir şekilde olsa, bir azap da olsa diyor, insanlar anlasın diye, yani... Sabah akşam bak sabah akşamı azap görüyor. Bu anlatılmak istemiştir der. Tevil ediyor en azından. Sabit mi? Değil. Tevil edilebiliyorsa sabit değil. Hadislere baktığımız zaman hadislerde bu var mı? Var. Peki bu hadisler olmasına rağmen biz neden bunu inkar edeni kafir demiyoruz? Niye bu akide ilmindendir demiyoruz? Mütabarda değil mi hocam İhtilaf var. İhtilaf var. <gülüyor> Orada ihtiraf olduğu için. Şimdi sonuçta hadislere bakıyoruz. Sahih hadisler var. Peki sahih hadisi inkar eden kişinin durumu ne? Sapı. <gülüyor> Allah Allah. Peki hangi hadisi inkar eden kişi kafir? Mütevatın. <gülüyor> Niye? Ayetle eş değer ve Yakin gibi terbiye Allah rahmet eylesin. Onun bu sözü çok güzel. Zaten kaydı olarak aktarıyor alimlerden. Yakin ile gerçekleşen şey şek ile zail olmaz. İman yakin ile gerçekleşmiş. Yakin ile gerçekleşen bir şey sen şüphe ile ortadan kaldıramazsın. Dolayısıyla geldik. Ne demektir bu? Şimdi dünyalık hususlarda bile Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle bir hadisi var. İdra-ul-hudud’a bir بِشُبُحَاتِ Şüphelerle Allah'ın hadlerini kaldırın. Şüpheyle Allah'ın haddini kaldırın. Ne demektir bu? Had dediğimiz nedir? Ceza. Yani Kur'an'da Allah-u Teala'nın şunu yapana şu cezayı verin, şunu yapana şu cezayı verin, hırsızlık yapanın elini kesin, adam öldüreni işte şu şekilde verisine sorun, ya idam edilsin kısas her neyse bunlara Kur'an'da ismi belirlenmiş olan cezalara had denir had olarak belirlenmemiş olup da kadıya bırakılmış olanlara ne denir? taazir denir, taazir cezası had cezası taazir cezası şimdi Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki idra'ul hudud hadleri defedin. neyle? bir şubuhat şüphelerle def edin. niye? bunun sebebi nedir? Yani şöyle bir düşünün, Hazreti Ömer radıyallahu anh'a üç tane adam gelecek. Bu üç tane adam, hatta dört tane adam bile gördü de salih, efendim fısk alameti yok, şahitlikleri kabul ediliyor. Hatta öyle şahit ki Hazreti Ömer ayet olmasına rağmen ona ben senin şehadetini kabul edeceğim dedi. Çünkü istisna olarak gördü onu. Dört tane adam geldi, üç tane adam affedersiniz zinayı bizzat görmüş erkekle kadını. Dördüncüsü ben dedi ey halife boyun kısa pencereden bakıyordum. Çok affedersiniz hatta adamın dedi ayaklarını ben şey kadının ayaklarını adamın omuzlarında gördüm. Başka bir şey görmedim deyince Hazreti Ömer Allahu Ekber dedi ve bunlara kırbaç cezası dedi. Şimdi bu mantık ne mantığı? Yakini olan şey nedir? Yakini olan şey bir kimsenin beraetidir. Asli beraeti. Yani suç sabit olmadıkça kişi suçsuzdur. Aslı olan budur. Bugünkü medyası, batı pisliği, Türkiye'deki pislik de aynıdır. Adam daha mahkemeye çıkmadan gazetelere veriyorlar. Bir dur bakayım. Sadece mesela bir, alay, bir tanesi, üç tanesi iftira etse... Atıyorum işte Erkan kardeş komşusunun işte bahçesinde şeftali çalmış. Adam birisi gelmiş sadece atıyorum işte polisi her neyse. Kardeşi alacak götürecek ve sorgulayacaklar. Suçu sabit mi? Değil. Hemen bunu ne yapıyorlar? diye basıyorlar efendim ilan ediyorlar. Bu bir kere haram. Ne zamanki şahitler dinlenir durumlar ortaya konulur ondan sonra suçu sabit olursa dersin ki bu adam suç işlemiş. Aksi takdirde günahtır. Niye? Çünkü bunun aslı olan, Allah'ın üzerine bıraktığı şey nedir? Temiz olmasıdır. O yüzden aslı olan şey beraettir. Şimdi bakın benim buradan geleceğim nokta şurası. Ceza hukukunda bile Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir adama vurulacak yüz tane sopa, efendim recm olsun, sürgün olsun, gırbat cezası olsun, bunlar bile olsa şüpheyle diyor Senin gelişmiş yani işmiş miydim? Bir kaşık sana bu. Sen karıştır? Hatta işte seni şüphelim. Şimdi şüpheli olan hususlarda bile bizim demek istediğimiz bakın şu, şüpheli olan hususları diyor Allah Rasulü dikkate al. Neden? Çünkü eğer o kişi suçsuzsa az buçuk bir ihtimal varsa. Sen ona o cezayı verme. Çünkü zaten hiçbir ceza Allah'ın katında cezasız kalmayacak. Anlatabiliyor muyum? Zaten kalmayacak. Yani senin derdin ne? Senin derdin toplumdaki fitneyi engellemek için cezalandırmak. Yoksa sen her günah işleyenin günahından dolayı cezalandıracak olsan, kadı bile cezasız kalmaz. Öyle değil mi? Yok mu günahlarımız? Dolu. Peki neden o günahı cezalandırıyor? Çünkü toplumu sadece zarara vermesin. Ebu Hanife, İmam Ebu Hanife'nin fetvası bakın şudur. Bir adam, iki üç tane tuhaf fetvasını vereceğim ben size. Ki e, Hanefi mezhebinde görüş bunun üzerine değil. Ama Ebu Hanife'nin fetvası budur. Ebu Hanife der ki bir adam bir adamı tutsa, fırata atsa, boğulsa ben buna kısas demem. Tazminat cezası, hatayla yurdurlar. Bir adam diyor birisini tutsa, onu asların olduğu kafese atsa ya da yılanın olduğu kafese atsa, aslan ya da yılan onu parçalasa kısas yoktur. Sadece tazminat alır. Hani birisi birisini öldürdü ne diyor allah Teala? Üç tane durum var. Ya kısas cana can, ya can olmaz efendim diyet öder ya da affedilir. Ebu Hanife diyor ki hayır. Birisi tutsa birisini aslanın kafesine atsa, Aslan onu orada parçalasa, burada kısas vardır demiyor. Ya öyle şey olur mu diyorsunuz? Peki ne maksatla Ebu Hanife bunu yapıyor? Diyor ki arkadaş, o adam o kafese atıldı mı? Atıldı. O diyor kafese girdikten sonra mutlaka ya ürkmüş ya bir şeyler etmiş ya hayvanı ürkütmüştür ki aslan saldırmıştır. Dolayısıyla direkt bunun atması sebep değil, araya şüphe girer ben kaldırdım diyor ona kısas bulunmaz. Ya fırat nehrine ne diyeceksin imam? Su kaldırır diyor. <gülüyor> su kaldırır diyor. O adam diyor suya atıldıysa o orada kesin çırpınmıştır. Tamam çırpındığı için çırpınınca batar ya insan. <gülüyor> çırpınınca battığı için dolayısıyla ölümünde doğrudan onun fiili yok. Bununki de araya girmişse bundan belki ölmüş olabilir. Yoksa bıraksaydı kendisini diyor su onu kaldırıp götürecekti. Dolayısıyla şüphe girdi, kaldırdım diyor. yoktur. Neden? Öbür zalimi, haksızı korumak için değil. Maksat bu. Yani insanlara ceza verilmesin. Şimdi şüpheli olan, asıl olan ne? O adamın beraeti. O zaman bir zeytin yaptığı biliyor musun? Hani adam da Eylül Aleymiş'e rağmen Selam da biliyordu onun korkudan söylediğim. Aynen öyle. Aynen öyle. Dolayısıyla orada, aleyhissalatu vesselamın zaten o olayda yani, Hüsamir bin Zeyd radıyallahu anh'ı kısasla kasten öldürdüğü halde cezalandırmaması da bunu gösteriyor zaten. Yoksa haşa aleyhissalatü vesselam Allah'ın hücudunu uygulamadı. Değil. Onu öldürmemesi aslında onun yaptığının çok yanlış olmadığını gösteriyor ama bu kapı açılmaz. Şimdi geldik. Bizim bahsettiğimiz şüpheli olan sadece dünyalık cezalarla ilgili bir adamın asli beraatı zedelenmesin maksadıyla bir şüphe girerse kaldır. Yani sen kaldırdın da şimdi Ebu Hanife o tutup da aslanın kafesine öbür adamı atan kişiye kısas uygulama diye o adam yırttı mı? Yok o zaten Allah'ın karşısında hesap verecek o. biliyor o zaten Allah'ın karşısında hesap verecek o. Yoksa eğer girmeyecek olsa Ebu Hanife en ufak bir şüphede götürürdü belki onu. O zaten Allah ona verecek onun kısası. Dolayısıyla şimdi fıkhi olan bir dünyalık cezalarla ilgili bir hususta bu kadar hassas ise bir insanı etmek mi daha ağır? Bir insanı efendim e, sürgüne göndermek mi daha ağır? Ya da kısasla öldürmek mi daha ağır? Yoksa bir insanı tekfir etmek mi daha ağır? Bir insanı tekfir etmek daha ağırdır. Neden? Çünkü edersin. Cenaze namazını kılarsın. Peygamber aleyhissalatu vesselam zina eden o kadın için ne dedi? Hazreti Ömer lanet olsun deyince hayır dedi. Bu kadın öyle bir tövbe etti ki onun tövbesini Medine'de 70 kişiye dağıtsan artar bile dedi. Çünkü kadın böyle tövbe. Hala Müslüman. Maiz sahabeden maiz radiyallahu anh recmedildi ve Yine kardeş dua edildi arkasında. Bir kimseyi tekfir etmek onu rejim etmekten de öldürmekten de daha şeydir. Sen nefsine uydun, kalktın, Allah göstermesin. Bir tanesi tuttun, bıçağı soktun. Öldürmek maksadıyla. Bıçağı soktun, öldürdün. Ne yaparız? Seni tutar. Onu öldürdüğün gibi seni öldürürüz. Sonra cenaze tahtasına koyarız. Allahu Ekber deriz. Değil mi? Kardeşimizsin hala. İnsandır, hatadır. Hala kardeşimizsin. Hala cennet umudun var, sen kafir olmadın ki bu olayda. Dolayısıyla tekfir etmek daha büyüktür. Çünkü biri fıkhi alandaki toplumun ıslahı, öbürü ise tekfir ettiğin zaman komple İslam milletinden çıkartırsın. Artık miras hukuku zedelenir, kardeşlik hukuku zedelenir, efendim dost edinemezsin, yani sırdaş edinemezsin, ebedi cehennemlik olduğuna hükmedersin. Yani o haliyle bu daha tehlikeli, Bunda bir kere şüphe yok. Dolayısıyla geldiğimiz zaman şimdi yakın olan bir şey şüphe ile ne olmaz, zahir olmaz. Ben olayı çok daha fazla irdeleyemeyeyim. Gerçekten irdelersem çok daha fazla gider. Ama ben bugünümüze gelelim. Şimdi bugün dillere dolanan asli bir şey. Tamam. Şu anda dilimizde dolanıyor. Ya ve bu millet bunu neye kullanıyor? Ben buraya sadece değineceğim. Yoksa benim açımdan, yani asli olanlar nedir denildiği zaman ben bunu ifade ederim, gerçekten açarım, yani Kur'an-ı ne ispat etmeye kalkarım, bu uzun sürer. Ben sadece şunu diyorum, bir kere asıl dediğimiz şey nedir? Bir kimsenin kendisine muhalefette küfre girdiği şeydir. Çünkü bu akiden ilmidir. İtikal, ve bugün dinin aslı diye kullananlar bu sebepten dolayı zaten kullanmıyorlar Öyle değil mi? Zaten bu sebepten dolayı günahkar olduğu için kullanmıyorlar ki. Günahkar olduğu için kullanmıyorlar ki. Dolayısıyla dinin bir kere asli olması, ben şunu açık söyleyeyim. Eğer ki bir meselede ilmi olan bir grup bu dinin aslındandır diyor, ilmi olan bir grup da bu dinin aslından değildir diyorsa bir kere bu asli, değildir. Çünkü asli olmuş olsaydı üzerinde ihtilaf olmazdı. Olamazdı. Çünkü akidevi olan şeylerin üzerinde ihtilaf yoktur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'dan apaçık bir delil demiş olduğu da budur zaten. Hani başımda kafiler savaş mı yanılmıştı. Onların kafili Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ki Kur'an'dan apaçık bir burhanınız olsun, deliliniz olsun. Ve Kur'an'dan apaçık bir delil demiş olmak senin tevil yoluyla elde ettiğin değil. Kendisi açık burhan. Atabiliyor mu? Kendisi açık burhan. Artık üzerinde ihtilaf edemez. Allah azze ve celle alim midir, değil midir? Alimdir. Alim değildir, bilmediği de olabilir. Efendim şu gibi bu gibi hususlarda dahi aksi görüşe gidenlerin tekfiri Su götürmüştü. Mu'tezile yaptı? Allah bilmez dedi geleceği. Onun bir iz düşümü çıktı bu günlerden bayıdır denen uçtum akıllı. O da aynısını söylüyor. Allah her şeyi bilir de diyor. Her şeyi bilir. Bilmez olur mu? Yani bir eğer kıyamet kopmazsa diyor bir milyon sene sonra hangi ağaçtan hangi yaprak düşecek bilir diyor Allah. Ama benim on dakika sonra bilmez diyor. Çünkü bu benim fiilim diyor. Evet, Çünkü bu diyor, diyor benim fiilim. Ama <gülüyor> <ediyordu>. <gülüyor> Ondan sonra diyor yok ben öyle demedim diyor. Şeye taktıktan sonra varım adamıydı. <gülüyor> He. <seç> <gülüyor> <Evet>. yani. <gülüyor> Ondan taktıktan sonra diyor ben öyle bir şey <gülüyor> söylemedim diyor. Bana iftiradırsın. Yok çözetiyor. Yani o onun aslında oradaki kastettiği de şu. Yani Allah hiç bilmiyor diyenler bana iftira eder. He, Yoksa oraya dikkat edin. Orada yine aynı kendi görüşünde. Yani ben Allah hiç bilmiyor demiyorum diyor. Böyle iftiradır bu diyor. Yani ben o yüzden bu ifadeyi kullanıyorum. Yani bir milyon sene sonra hangi yaprakta, hangi kurt gezecek Allah bunu bilir diyor. Ama seçme özgürlüğü verilmiş olan benim 20 dakika sonra ne yapacağımı bilmez. Niyedir? Çünkü bilirse buna müsaade etmiştir. Dolayısıyla kötülüğü, şerri istemiş olur diyor. Bu da muhtezilerin kafasıdır işte. Çünkü biz ehl-i sünnet ne diyoruz? Allah şerri yaratır ama razı değildir. Hayrı da yaratır. Şerri de yaratır ama hayırdan razıdır, şerden razı değildir. Onlar şerri Allah'a izafe etmemek için bilmezdiler. Ve bununla ilgili dolayısıyla bir alim mutezilenin bu düşüncesinde ben çay orada. Yani bunda bile ne yapılmıştır? Bu görüş, aman kardeşim bir bez getirirsen Sonuçta <gülüyor> işte bugün... Işte bugün bunların ferdine bile geldiği zaman alimlerin tekfirinde yine durduğunu görüyoruz. Çünkü maksat değil. Çünkü maksat adamlar İsrail oğulları gibi ya da diğerleri gibi e, ya da Yahudiler farklı akımlar gibi İslam'a saldıran bir kisvede değil. Adamlar onlara karşı İslam'ı savunma durumundalar ve yanlış savunmuyorlar. Yanlış savunuyorlar. Bundan dolayı da şahısların tekfirli ehl-i sünnet yine, yani bu sapıklıktır demişler, ehl sünnet dışılıktır demişler, birçok ifadeler var. Muhtizliye genel olarak tekfir edilir mi? Yok. Mutezile sapıktır ama genel tekfir yoktur, yok deme. Mutezile'nin fertleri kafirdir kesinlikle. Aşırıcılık niye böyle? He. Yani bu şekilde çok caydırıcı ifadeler kullanırsan genel tekfir yoktur yine. Yani sonuçta Eş'ariye Eş'ariye ve Maturidi'nin Allah'ın isim ve sıfatlarındaki düşüncesi de hakza çok da yenilir yutulur cinsten değil. Allah-u Teala'nın yedi tane sıfatı vardır Gerisi yoktur Hepsi buna racidir derler Yani mesela eş'ariler Allah'ın bir kere e, Allah alimdir Allah e, ilmi vardır Ama alim değildir şey, Nasıldı? E, alimu bilailm İlimsiz alimdir derler İlim olmaksızın alimdir, görme olmaksızın basirdir. Yani Allah Azze ve Celle her şeyi görür mü? Görür. Basir bir Basir. E peki Allah'ın vasfı o zaman görmek değil mi? E tabi görmek vasfı vardır. O yoktur diyor. Yoktur. Niye? Çünkü görüyor dediğinde yaratılmışa benzetirsin. <gülüyor> yani acayip acayip çıktılar. Hatta cehmiyede bir fırka var. Yani bakın bunu güzel anlayın. Adamlar aslında Allah'ı düşünürken bu düşünceye gitmişler. Adamlara diyorsun ki Allah var mı var yok mu yok. Allah diyor ne vardır ne yoktur. Ya subhanallah bu ne biçim diyorsun? Adamlar o kadar güya aşırı gitmişler ki Allah vardır dersek vara benzetmiş oluruz yoktur dersek yoka benzetmiş oluruz. Ne var ne yok deriz diyorlar. Yani şimdi ehl sünnet bunların sapık olduğunu söyledi, zındıklık olduğunu söyledi. Bu düşüncelerin de küfür olduğunu söyledi. Ee, belki cehmiyenin zaten şey cehmi de zaten idam ettiler halifenin şeyiyle ama bu düşünceyi her bir ferdi karşılasa kafir hükmü yine vermedi. Neden? Çünkü tekfir hususu üzerinde gerçekten titren, titrenilmesi gereken bir meseledir. Hangi durum tekfirliktir? Dinin aslı olan şey. Peki dinin aslı olan husus nedir? Şimdi dinin aslı olan husus ne dedik? Eğer ki asıl mıdır değil midir diye tartışma varsa o bir kere asıl değildir arkadaşlar. Allah Azze ve Celle hakim midir? Hakimdir. Hükmeden midir? Hükmedendir. Hükmünde ortak tanımayan mıdır? Hükmünde ortak tanımayandır. Bunlarda şüphe var mıdır? Hiçbir şekilde şüphe söz konusu değildir. Peki zararın defi için başka bir hükme gitmiş olmak asıl mıdır, değil midir dediğinde bir kısım diyor ki Allah-u Teala buna müsaade etmediğini ifade ederken yuridûne ifadesini kullanıyor ve ne ifadesini kullanmıyor. Gidiyorlar demiyor, istiyorlar. İsteyerek gidiyorlar. teklif etmiş oldukları şeyi yuridûne, kast ediyorlar. istiyorlar. Bir istek var orada. O yüzden İmam Taberi'yi de benim var inşallah. O yüzden İmam Taberi Allah kese rahmet eylesin. O tavuklu hükmüne muhakeme olmak istiyorlar ayetini ifade ederken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hükmü orada var olmasına rağmen onu arzu ettikleri açıkça belliydi ve orayı arzu ettiler, gittiler diyor. Buraya kadar da şüphe var mı? Yok. Var mı buraya kadar şüphe? Yani Allah ve Rasulünün hükmü olduğu halde başka bir hükme gitmiş olan küfür da şüphe var mı? Yok. Peki Allah ve Rasulünün hükmü olmadığı halde senin üzerine çullanan zararın defi için kullanmış olmakta ihtilaf var mı? Yok. Var. Demek ki bence asli değil. İsabetli olur, isabetsiz olur. Yani hatalı olur, yanlış olur, sapıklık olur ayrı bir olay. Bakın yani bu işin yani efendim e, kişi kafir yapmaz demek gayet yapılabilir demek bir şey değil. Ya yani biz bugün o Müslümanları gerçekten e, takdir ediyoruz. Mesela diyor ki tamam ben zarar edip gidene kafir demem. Ama gitmem diyor. Ya ne kadar zarar olursa olsun ben başvurmam diyor. Biz onları da yiğit görüyoruz. Bunları en doğruyu. Ama bunun dışındakiler bir kere arada birçok saflar var. Benim demek istediğim ihtilaf var mı? Var. İhtilaf varsa kusura bakmayın derim bence bu asli değil. Çünkü asli olan şey apaçık burhanı olmalı. Tabi ihtilaf içermemeli. Çünkü adamın imanını sıfırlayacaksın ya. Adamın imanını sileceksin diye. Adamı tekfir edeceksin. Adamı öldürmekten beter edeceksin. Rejmetmekten beter edeceksin. Adamın en mukaddes şeyi imanı sen onu sıfırlayacaksın. Bir kimsenin namusunu bile efendim dikkate alırken, namusu hakkında konuşurken bile dört dönüyoruz değil mi? Elimiz ayağımız titriyoruz. Allah korusun diyoruz. Ya adamın imanını için apaçık bir burhan diyoruz. Ha. Ve demek istediğim, bunun aksi olan bir durum, demek ki ihtilaf varsa asli değil. Çünkü asli olan bir şeyde ihtilaf olamaz. Kaçılmamız gerekir. tabii ki. Elimizden geldiği kadar kaçırmamız lazım. Ama... <gülüyor> tabii ki. Çünkü bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Mesela senin şu anda bildiğin bak vak olman için hiçbir zaman asıl olmaz. İktilaf varsa asıl değil. Evet. Bizde gitmememiz en iyisidir ama çaresizlik kaldığımız durumda da yapacağımız <gülüyor> e, bir şey yoksa zorunlu. <gülüyor> Çünkü defetmek bağında. Ve bunun delilleri de gelmiştir. Evet. Yani bununla ilgili bir takım deliller de gelmiştir. Gerekimiz bir şey kalmaydı ne olsun. Ya, e, nasıl söyleyelim? Şimdi e, geçenlerde bir tanesiyle konuştuk. E, bizim Linze gelmişti. Polisi çağırırım, diyor. Polisi çağırırım, şikayet ederim, hepsini yaparım ama mahkemeye gitmek kafirliktir, diyor. Şimdi kusura bakma dedim, bak. Polisi çağırmak ne? Polisi çağırmak mahkeme değil, değil mi? Adım lafınızı bana kestim. Bunlar da mahkeme dört duvardır yani. Senin Gerçekten. Senin dört duvarda girip kaptın önünde... Mahkeme bu yani. Kesinlikle. Abi senin polise bir kere aynı seke yapma, bu senin <gülüyor> ona mahkeme olmamdır bu kere. Yani aynı şeydir. Şimdi ben ona dedim ki bak hiç kusura bakma ya polisi de çağırmayacaksın ya polisi de çağırmayacaksın ya da zarar def etmek için mahkemeye gitmek aynı şey. Aynı şey olur mu dedi. Hatta bu Graz'daki bir camide bu karar çıkmış. Yani çok e, her neyse onunla konuşurken dedim bak şimdi bir gel sen polisi niye çağırıyorsun? Niye karşı komşuyu çağırmıyorsun da polisi çağırıyorsun? Şimdi senin tekfir etmiş olduğun tağutun kendi gücünü üzerine ikame ettiği ayakları var. Diyor ki arkadaş benim ayaklarım var. Ben bunun beynini parlamentoda oluştururum. Bunun uygulama safhasında mahkemelerim var. Kadılarım var. Bunun izalesinde yani çıkabilecek zararların ortadan kaldırılmış olmasında iki tane gücüm var. İki tane Kolum var. Ne? Bir sağ kolum, bir sol kolum. Ne? Biri asker, biri polis. Askerimi tartışmam. Polisim sıra gündelik işlere ilgilendiği için nedir? Hata da yapabilir. Memur statüsündedir. Ama sen bugün ben ona dedim ki sen polisin vazifesinin ne olduğunu bilmiyor musun? Polis o tavutun koruyucu gücüdür. Ve tavut bunu o şekilde kullanır. Sen polisin elbisesi üzerinde değilken hoferde karşılaştığın polise sü bağır çağır kafa tekme tokat gir vereceğin 2000 lira cezadır. Ama polis o gömleği üzerine geçirdi mi? Hadi bir tükür de göreyim bakayım. Hac bir tükür o gömlek üstüne bir tükür bakın ne yapıyorlar seni? niye? Çünkü bu gücünü nereden alıyor? Heh, şimdi tavuk diyor ki arkadaşım. Böyle zırt pırt her mesele bizi uğraştırmayın. Polis de öyle diyor zaten. Kendi aranızda sigorta işi halledin değil mi? Halledemezseniz gelirsen kaç lira alıyorsun? Yirmi beş lira ama otuz lira Kendi aranızda halledin. Halledemediniz mi? Beni meşgul edeceksiniz? Geliyor. Ha bakıyor ki polis de gücü yetmedi mi? Ha polisin orta işinin içinden çıkma işi yok. Polis de demiş ki sen ön safhada bu millet kendi arasında anlaşırsa ne güzel anlarsın. Kendi arasında anlaşamıyorlarsa sana sirayet etsin. Sen de olayı çözemediysen sen de bunu mahkemeye getir. Bir öbür vurucu gücümüzle. Yani bunları halledeceğiz. Ve mahkeme dedim tauta gidece olmasa sadece ikinci kademesin. Ne farkı var ki? Sen polisi niye çağırıyorsun? Polis çağırdığında arkanda devlet olduğu için komşun korkmuyor mu senden? Gelecek polisin saçından yani telefon açıyorsun da dedim ona bak bir polis çalış. çağırdım ki kartlık yapıyormuş adam. Tamam mı? güreşçi sporcu boksçuymuş bir vurdum onu bundan korkmuyor mu ki adam seni. Şahsından değil polislerin tavutun vurucu gücünde farkı var ki. Ki kardeşin de ifade ettiği gibi ya bu mantıksızlık bir kere bu dört duvarın arası mı? <gülüyor> Tavut dediğin şey İbnü Taymiye sahra bölgelerinde yaşayıp da efendim herhangi bir zina olsun başka bir durum olsun bu durumlarda kendi atalarının adetiyle Allah'ın hükmüne rağmen başka hükümler koymayla tavutluktur. Çünkü tağutluk Allah'ın sıfatları ve hükümleri dışında haddi aşmak ona muğalil bir şekilde ne yapmaktır? Hüküm, hüküm. Onu yapmak, hüküm oluşturmaktır. Ne farkı var bu? O ayetin indiği durumda mahkeme mi var? Yani o ayetin indiği zaman Yahudiler İsrail olan ayrı bir mahkemesi vardı. Adam gidip dışarıdan efendim savcının muavcılık bir dilekçe böyle yok. Kapısına gitti adamın. Hüküm buydu. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a gelirdi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buna bu ceza giderdi derdi. Kapısının önünden çıkarken. Mesela, o adam da kapısının önündeydi. Kapısına gitti Kapıyı vurdu tak tak da bizim arada bu sıkıntı oldu. hadi aramızda hüküm verir. E, ne farkı var ki? Bu tağut dediği ille mahkeme duvarı olacak, kayda geçecek takdiri olarak önünde olacak. Bu değil ki. Bu için çıkmaz olan tarafı. Bu onları zaten içine düştükleri zaman içinden çıkamayacakları çelişkiler. Ne olursa olsun buna başvurmak mı böyle? Olayın biraz da detayları var da Yok, oraya girersen bir şey bize. yapıyorlar, biraz çaptırıyorlar. Kendi oraya olduğu zaman güya mahkeme gidiyorlar, Yani avukat tutuyorlar. Avukatlar bunların aracılığıyla, sol yoruyla yani anlaşılmış şekilde boşanıyorlar. Senin anlaşman bir kere, senin müracatın nereye? Senin müracaatın bir kere mahkeme, çünkü ben kendim Avusturya Kadın'da boşanırken, sen kesinlikle erken gidiyorsan, gelmeyen kişi kendisine bir tane avukat tutuyor, sen gidiyorsun. Sen gitmesen bilirsin, sen bekliyorsun kim? Avukat. O senin kendine vekil sevdiğin kişi orada mahkemede bulunacak. Sen olsan da olmasan da o mahkeme isterse beş dakika tamam. sürsün, isterse yarım saat sürsün. O mahkeme kesinlikle kuruluyor. Oraya ıı, kesinlikle bilgiler alınıyor, boşanma öyle yapılıyor. Ama bunlar kendi işlerini yapınca diyor biz solh yaptık. Biz kendi aramızda anlaştık. Biz ıı, artık size işte, şey söyleyeyim ıı, avukatlarımıza gerekli olan yetkileri verdik. Biz aramızda suyla yaptık, biz Evet. Yani için bir tarafından çelişki zaten orada. Ya Aslında bu içinden kaçınılmayacak bir durum. Yani bu içinden şimdi tağuttan bir meselede kararını vermeyi istemiş olmak nedir? Şimdi biz bildik ki mesela abi ya şey yapın da bir su içsek yani tavhuttan e, mahkemeyi istiyorsun. Mesela İbn-i döneminde ne oldu? Gitti esirler için. Esirler efendim toplamış bir tarafı, Müslümanların esirleri bir tarafa koymuşlar. Nereye gitti İbn-i Adamın çadırına girdi. Yani orada adam şart koymuş olsaydı, bugünkü gibi bina yapmış olsaydı, içeriye girmek için şu kağıdı dolduracaksın ki işte içeride konuşarsın, isteyeceksin deseydi. Yani İbn-i o kağıt varsa kafir olur mu diye mi korkacaksın yani? Subhanallah biraz. Sahabenin Habeş Kıbran'ın have, önüne çıkması gibi. Aynı. Hatta kendilerinin orada forması gibi yani. Evet. Öfendiğini evet, korudu ve şey yaptılar. yani ifade bile verdiler. Ki o zaman en büyük Tavulu'ydu o. Öldü de hatta imhat. onu. Ha. Yani sonuçta işin aslında ve gerçekte hikmetli bir şekilde olduğuna baktığımız zaman istemiş olduğun, talep etmiş olduğun şey hüküm isterdi ki biz bu bu meseleyi şey yapmıyorum. Bunları söylememdeki sebep şey hani 3 5 tane mesele de olsa bu meselede yok kardeşim. Bu meselede ihtilaf var mı? Var. İhtilaf. İhtilaf varsa kardeşim bu asli Değil. Çünkü bunu asli diyenler bile kendi aralarında ihtilaflıyor. Birisi şikayeti de kafir görüyor. Birisi gidersen kafir görüyor. Birisi gelip kapıdan götürecekler. Yoksa kafir olacaksın diyor. Yani birisi içeriye girersen kafir. Yani onlar da ihtilaf arasında. Onlar da hepsi hep değil. Bizim Murat kardeşim insan en başta yani demek istediği aslında şu yani. Buna aslı diyen aslı, aslı din diyen durumuyla aslı din değildir diyenin durumu ne? Yani? Şimdi ben bu durumda farklı farklı görüşler var dedim. Gerçekten. Ben bir iki bakayım dedim. Bunlar dinin aslı diye neyi kastediyorlar neyi kastetmiyorlar. Bu hususta aslı. görüş ortaya koyanların, gerçek <gülüyor> ulaşabildiğim kadarıyla yani, tam yoksa ben çok güzel analiz ettiğim gerçekten bayağı vakit harcadım da demiyorum ben buna. Bunu açık söyleyeyim. Kendi kapasitemce öyle bir gezdiğim, baktığım kadarıyla bu dinin aslı meselesini gündeme getirmiş olanların içerisinde yüzde yetmişinin, yüzde sekseninin Sadece ihlaslı, haricilerde de vardı ihlas, İhlas çok şey ifade edilmiyor. Sadece ihlaslı ve taze ve hatta cahil olduklarını gördük. Yani ilimden haberdar olmadıklarını gördük. Geriye kalan yüzde yirmi, yüzde otuz, bunlar da bu meseleyi başlı başına, dediğim gibi benim karşılaştıklarımda, başlı başına bu meseleyi alttan sona kadar izah eden birisi yok. Görmedim. Peki sen buna haberdar değil misin? Ben dediğim gibi benim açımdan aslı din dediğin şey, din dediğin şeydir arkadaş. Din de akide, ilmini oluşturan şey benim için. He, bir de şu mesele var, daha önce kardeşle de hatta konuşmuştum. Allah Azze ve Celle'nin zatı ile, ismi ile, sıfatları ile alakalı olan meseleler asli, gerisi fer'i. Böyle bir ayrım da yapabilirsiniz. Doğru, külah, Fakat Oradan. buradaki fer'i dediğimiz şey, bakın fer'i dediğimiz şey, sonuçta hafife alınabilir demek değildir. Şimdi birisi derse ki efendim, Ama hocam, bunlar böyle yaklaşıyor. Şimdi siz şimdi asıl dediğiniz zaman bunlar ilim gelmeden kişinin bilmesi gerekli olduğu, zorun olduğu şey diyorlar. Yani atıyorum şimdi sen Allah'tan başka birisinden istememeyi, sana ilim gelmese de bunun fıtratın bozulmadıkça bunu, bunu biline, yani biliyor, bilirsin diyor. Çünkü bu fıtratındır diyor. Başka fırhı meseleler dediğiniz gibi bunlar insanın ilimle ulaşıp e, eriştiği, bildiği şeylerdir diyorlar. Yani biz insan olarak yaşadık, biz de insanız. Uzaydan da gelmedik. Yani bu insanı da biz tanıyoruz. Dolayısıyla alimlere bir baktığımızda alimler bunun hangi miktarını... E, vahiy gelmeden önce sorunlu görüyorlar. Sorun kimi görmüyor ya da ne kadar görüyor, ne kadar Burada görmüyorlar. Ihtilaflı. Burada ihtilaflı. Demek ki bu da aslut din değil. <gülüyor> yani şimdi bu ihtilaf geçen bir kardeş geldi. Allah razı olsun güzel bir kardeşti. Bizim İstanbul'dan geçerken e, uğramıştı Fransa'ya doğru geçiyordu. Onunla oturmuştu Hakife Ona da söylemişim. Şimdi bu kendine ilim gelinceye kadar hani bu ilim gelinceye kadar <gülüyor> olan kısımdaki bu geride kalanı belirleyen ney? Gerçekten değil Ama Rum suresi o getiriyorlar. Sabit mi? Yani onlara göre sabit. Şimdi bunun en başında Araf suresini getirenler de var. <gülüyor> Yok ta Beradaki verilen söz. <gülüyor> ya subhanallah biz anlamıyoruz ki bunu. Kavlu berada söz verdiğimizi biz hafız, hafızamızdan silinmiş olarak biliyoruz. Yaratılmışlığın ve imtihanın gereği zaten silinmiş. Çünkü silinmemiş olsaydı kafire kalmayacaktı. Günahkarı kalmayacaktı. Ama var olduğunu Allah Azze ve Celle bildirmiş amenna ve iman ettik. Ama biz hatırlıyoruz, hatırlamıyoruz. Dolayısıyla benim daha hatırımda o bir dahi olmayan bir mesele benim için ne kadar yani gerçekten bağımlayıcı, bağlayıcı olur. Ve buranın sınırı ne? Ben size diyorum ki Eş'arilerin içerisinde Buhariyeci açın, Buhari Fetul Bari açın Türkçesi de birçokunuz evinde var. Fetul Bari'de İmam tarifini açın bakın. Yani Eş'arilerden öyleleri var ki adam diyor ki bir kimse haşa Allah azze ve celle'nin varlığını dahi bulamayacak olsa mazurdur diyor. Böyle diyen adam var şimdi. Bu aklın sınırı ne? Yani kim bunu ne kadar zorlamış Dolayısıyla bunun Aslında en güzel olan tarafı nedir En güzel olan tarafı ya da en doğru gördüğümüz tarafı Allah Azze ve Celle'nin Bize çok açık bir şekilde Bildirmediği hususlarda Kafa yormayacağız Biz zahire göre hükmedeceğiz Ha şunu söyleyeyim, bunu kabul ediyorum Ki bu hususta biraz da bazı görüşlerimde Hatta şey yaptım Zahirde Yani ne görüyorsak Zahirde ne görüyorsak ee, bu hususta, tamam bu hükmü veririz. Ne dedik? Biz o adamı gördük mü? Gördük. O adamın hükmünü verdik mi? Verdik. İçerisinde şüphe varsa, gerekirse durduk. Gerekirse durduk. Hani idra'ul hudud'a, bu şüphelerle hadleri. Abi, şimdi biz onlar had yapmıyoruz hocam. Bu sizin söylemiş olduğunuz, sizin e, inandığınızla çelişkiler. Çünkü niye? Yani kusuruma bakmayın. Şimdi siz ona zahiren biz ona kafirdir dediğimizde biz ona ciddi ikamet etmedikçe hudut yapmıyoruz. Yani biz o bir kişi kafir meselesi ne değil? Şu, sadece ona ha. zahiren kafir demek had değil mi diyorum ben ama. Ben bunu tartışıyorum. Şimdi ona ceza vermek değil. Ha, ha. Ona ha. kafir demek ha. had. Burayı kastettim. Anlatabildim ha. mi? Yoksa senin dediğin doğru. Yani zaten bunda da Allah'ın izniyle elhamdülillah yok. Yani öyle hüküm verilse de Ha, bu katlı vaciptir diyen yok zaten. Sadece dıştan görünüş itibariyle gerçekten hükmünün ne olup olmadığı. Yani bu hususta da dediğim gibi hani insanların içinde bulunduğu şartları belki dikkate almak gerçekten. Yani benim içinden hakikaten çıkamadığım husustur. Şimdi adamın kafası beyni temiz. Adam Allah yardım ederse kurtuluruz diyor. ya yani adam Allah yürü derse yürürüz diyor. Tamam Adamda böyle bir inanış var. Allah'a de Ya bu adam Müslüman oldum diyor. Tövbe ettim diyor. Hidayet buldum diyor. Namaza başlıyor. İki üç tane sapık adamın eline düşüyor. Sakallı, cübbeli. O adam diyor ki üzerimizdeki nimetler Allah'ın falanca olan, kurumlu olan sevgisinden dolayı. Bak diyor Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın gömleği babasının gözüne şifa oldu. Bak Allah Hz. İbrahim'in namaz kıldığı yerde namaz kılın dedi. Allah'ın böyle bereketleri var. Sonra adam buna bir de getiriyor peygamberin hadisini. İşte alimler benim varislerimdir diyor. Onunla bir de donuyor. Donatıyor bunu. Bir iki tane de şey. Adam buna inanarak şeyhim yürü müridim derse yürürüz demeye başladı. mı? mi? Yani bu adam aslında temizdi bunlar. Pislettiler. Bu adam öyle diyordu. Allah yürü kulum derse yürürüz diyordu. Adam tövbe ettikten sonra şeyhim yürü müridim derse yürüyeceğim diyor. Şimdi Yani bu gerçekten ee, şahıs itibari en azından temkinli olmak diyorum. Ama zahiren amelin hükmü bellidir. Şusu bellidir. Bu amel bu hüküm zaten verilir Allah'a neyse. Yani bu hususta dediğim gibi herhangi bir ihtilafi inşallah e, dile getirmeye gerek yok. Ama hangisi aslidir, değildir yani bu kriteri de kim çıkartmış? Yani aslı din dediğimiz Allah'ın vahyi gelmeden önce Allah'ın vahyi gelmeden önce astu dinden olup da inanılması gereken hususlar ve inanılmadığı zaman mazur görülecek hususlar. Vallahi ben bu hususta çok net bir şey söyleyemiyorum. Çünkü benim kafam bile karış. Çünkü alimlerin görüşlerine baktığın zaman onlar da karış. Anlatabiliyor muyum? Ama aslında işin özüne döndüğümüzde bu da çok da fayda gerçekten getirmiyor. Yani bunları dile getirip de muammalarla birileri uzatan uza tekfir etmekten sonra şahıs geldi mi şahsı değerler dedi. Bunlar çok şey, şey yaklaşıyor. Bir diyelim ki mahkeme meselesi atıyor mesela. Diyorlar ki Hamza Hoca mahkeme meselesine izin veriyor. Halbuki yani değil Hamza aslında yani buna çok yanlış örnek veriyorlar yani Hiçbir e, alim veya ilim talebesi Mahkeme gitmenin yani tavudi mahkemenin gitmenin küfür olduğunu söylemiyorlar ki, ama onlar <gülüyor> insanlara öyle e, aklatırıyorlar. Söylüyorlar. Ya, ya Söylüyorlar da aklatırıyorlar. Ondan sonra şöyle örneğini getiriyorlar. Diyorlar ki bak bir, nasıl hüküm sadece Allah'a aitse, pardon, nasıl sadece ibadet Allah'a aitse, namaz kılmak, secde etmek Allah'a ait misa, sen Allah'tan başkasına nasıl secde etmiyorsan, secde edersen, kafir oluyorsan, bir yerde örneğe bakacağım, mütezzillik yapıyor burada. Ee, sen Allah'tan başkasının hükmüne gittiğin zaman, Allah'tan başkasına ibadet etmemiş olmuyor musun? Ondan sonra başlıyor, yani bu mütezzile, bir bir mütezzile. Sadece kafayla geliyor, İlmi yaklaşım yok. Eğer gerçekten sen savunuyorsan, getiriyor. Allah diyor, pek Allah Resulü'ne diyor, ben size aklımda öyle bir din bıraktım ki, gecesi, gündüz gibi ama Eğer bu din bu kadar zor olmuş olsa olsaydı, Niye Peygamber selamını söylüyor? Aynı takdirde mesela bu teklif mesele gerçekten o kadar basit olmuş olsaydı Peygamber selamı kim bir Müslümana kerpürde ve bu özellik onda bulunmazsa o kelime kendisine düşer. Evet. Bak bu kadar açık olmasına rağmen alimlerimiz bunu ne yapıyor? Tevil ediyor. Diyor ki yani onun sırf şeyinden yani imanıma kasten yani şeyinden dolayı, kimden dolayı demiyorsa kabul olmaz. Bu kadar yani apaçık hadis varken Ali biz bunu yani onu sırf tekfir etmek için tevil ediyorsa onu bile tekfirden kaçınma amacıyla tevil ediyor. Tekfire tefide siz nasıl <gülüyor> ıı, üzerinde icmanı bile olmadığı kim kafire kafir demese ya da bu kuralın dinin aslında mı kullanıldığı yoksa dinin <gülüyor> öbür tarafında mı kullanıldığı. <gülüyor> bunda da bir şey yok. Bunda da bir delil yok. Çünkü <gülüyor> şimdi sen diyorsan ki kim kafire kafir demese kafir olur. Doğru. Ama bunu bu bir kayde değil. Nasıl kullanacağız? Bunu kim belirler Bunu belirleyecek merci kim? E bunu alimler söylemiştir. Ama alimlerin bunu alıp, Allah'ın ve sıfatını burada değil, evet. e, namaz meselesinde evet. değil. E, bununla ilgili de işte, e, mahkeme meselesinde, e, atıyorum oy kullanma meselesinde, bunu belirleyen e, merci kim? Bunu söyleyen kim? Bunun yani, kutuklarını çekecek kişi kim? <gülüyor> Eğer kim kafire kafir yer üzerinde Müslüman yok. Yani sahabeden o zamanlarda Müslüman, Müslüman yok. Kardeş benim sözüm kesin atın Şimdi bu ikinci kişide duran kesimin benim anlamadığım tek noktası var Bu ikinci nokta, ikinci kişide duranların benim anlamadığım bir nokta var. Belki ben bunu bilmiyorum belki siz biliyorsunuzdur. Şimdi misal diyelim bir kişi kişi tekfir ediyorsa yani onu tekfir etmeyin. Tekfir <gülüyor> ediyor, ikinci kişide <gülüyor> duruyor. Peki bu tekfir ettiği kişi müşrik olduğundan dolayı tekfir etmediği için tekfir ediyor. Niye üçüncü kişiyi onu tekfir etmediği için tekfir etmiyor? Ben onun halini bil bilmediğinden dolayı. Ben bunu anlamıyorum yani. Aynen. Bunu ben bilmiyorum. Bunu niye yapıyor? Halini Hali bilmediğinden dolayı. O kişi halini biliyor seni... ama. Hı. Haydi önemli. Abi, tekfir etmediğine mi gidiyor? Hayır. Sen onu Bunlar tekfir şey etmediğini niye tekfir edemez. etmediğinden dolayı, senin halini bilmediğinden dolayı şey tekfir ediyor. Ondan buraya diyor. Senin halini bildikçe onlar zincirle gidiyor. Onlar... Yani normalde bunlar zincirci. Tabi bunlar zincirci. Zincir, yani sileci yani açıkçası. Evet, tabii. Sadece bunların duruş sebebi, mesela birinci kişi biliyorlar. ikinci kişinin durumunu da biliyorlar. Üçüncü kişiyi. Bunu tekbir etmediğini, niye diyorsun? Hücret ulaştığı zaman, ya yani senin halini bildiği zaman... ...bütün bir köy... Ben bunu aklamada kendimle konuştum. Dedi, biz dedi. Bir ikinci kişi dedi, tamam Biz üçüncü kişi tekbir etmeyiz. Niye? Yani tekbirinizi derken niye? Değil onun gözünü, karı kar karşımda hayran kaldıklarından dolayı. Sadece halinde emin olmadıkları için. Dedi bir bütün köy üçüncü yani ikinci kişinin düşündüğü gibi düşünse dedi ona nasıl şey gelirdi? Sen Hayır şalu. Aptalzi aptal zalkası sor satıcı değiliz ama hesap ediyor. Feradet yani ettiği diye